Şerif'i de ziyaret edeceğiz inşallah Rahman orada. Tabi sizde, müsait olanlar zaten bizim mutlaka geliyor, ellerinde adresler var, neredene ne gece olduğumuzun kağıtları dağıtılmış, size evlerce onları arayıp bulan buluyor. Müsait olmayan yine buralarda mutlaka nerede olursan ol, Allah seninle beraber. Deter ki sen onunla beraber olmayı sağlar. Dolayısıyla bu gecelerin ve günlerin ihyasına çok kaydet edelim, bak 27. gecesi geliyor. Miğraç gecesi o. Ondan sonra Şaban ı Şerif'in yarı gecesi geliyor, Berat gecesi ki, bütün bir senelik kaza ve kaderlerin yazıldığı gece. O gece bu cami-i şerifte inşallah sohbetimiz rastladı. Öyle rastladı. 15'te bir gelen gecemiz, Berat gecesini buraya rastladı. Allah'a rastladı burada ihya edeceğiz inşallah olma Ondan sonra zaten bir Ramazan-ı Şerif, bir Kadir Gecesi geliyor ki arkadaşlar deryaya battık. Yani insan bu deryanın içinde susuzluktan ölürse çok hak olur yani. Çok hak olur ya. Yani. Allah sana Hırmaklar akıtmış gözünün önünde bunun kıymetini bil ya buradan şimdi bir bardak su almazsan yarın ahirette aç susuz kalırsan ne kabahati var kardeşim ondan sonra Allah bana hidayet vermedi de Allah beni doğru yola alsaydı Allah'a ne iftira ediyorsun Allah ına? bu kadar imkan sağladı ne kazanmıyorsun? Para kazanma imkanlarını zorluyorsun da cennet kazanma imkanlarını niye kullanmıyorsun sen? Her 24 dört saatte sekiz saat on saat çalışıyoruz. Şimdi buraya geliyorum birkaç kişi rastlıyor. Lan vaaza gidelim, dön yapınca bir kaç nüfus bakıyorum işim var. Allah Allah ya halbuki yerim kuyumcu. Yani kömürcü değil ki yani <gülüyor> diyelim ki maden işçisi de 2000 metreden kazacak da bilmem ne. Ya Allah sana birader rahat iş vermiş. Sen 15.000'de bir ayağınıza geliyoruz. iki kelime konuşacağız, anlatacağız diye. Yani sen bunu gelip dinlemiyorsun. Burada bu faziletleri kaçırıyorsun. Bu müjdeleri, haberleri kaçırıyorsun. Ondan sonra ahirete gideceksin eli cebi boş. Ya Rabbi sen bana demedin, anlatmadın. Sen nasıl dersin bunu Allah'a ya? Ne eksik etti Allah? Gelir anlatıyorsun işte bu millet bunları duysun, buyurun önümüzdeki sohbet nasipse şey inşallah miracdan evvel oluyor neyi anlatalım? miracı bir anlatalım tazelensiz geçen sene anlatmıştık ama bu sene de inşallah bir kere de olsun çok uzatmayacağım ama bir sohbette o miracı efendimizin Mekke'den çıkıp yedi kat kökleri gidip Rabbimizi görüp konuşup görüşüp Tekrar Mekke'ye gelişine kadarki meseleleri kısa bolsa özetlen anlatacağım inşallah. Ben bunu İstanbul'da yeni Yenibosla'daki pazar sohbetinde tam 8 ay anlattım. Miraç 8 ay sürdü her hafta. Evet her pazar içinden sonra devam ettik. 8 ayda bitirebildik bunun tavsiyatını. O da atlaya atlaya gittik yani. Evet. Ama olsun bir sohbette kısa bir özet olarak size nasip söylemeyecek sohbette o meseleyi de izah edeceğim inşallah. <gülüyor> 15 gece sonraki son sohbet. İnsan bu geceleri bilmeli, bu günlerden haberdar olmalı arkadaşlar. Sakın bunlarda kendi canınıza zulmetmeyin. Günah işlemeyin. Şimdi... İkinizde namaz terk edeniniz varsa mutlaka şuradan çıkmadan Allah'ın ayında Allah'a söz versin ben bundan sonra bir namaz bile terk etmeyeceğim ve bundan evvel bıraktıklarımı da hesap tutup buluğa erdiğim günden beri kazaya başlayacağım. Söz versin buradan çıkmadan mutlaka! İtki içeniniz varsa bak Allah'ın ayı girdi ne demek ya bu ayı saymamak? Allah'ı saymamak Çabuk! Kararı versin içinden ben bir daha ağzıma bu meredi sürmeyeceğim, tamam. Kumara müptela olan hemen söz versin bir daha ben kumar, oynamayacağım, elimi sürmeyeceğim. Faiz alıp veren, rüşvet alıp veren, yalan diyen hemen söz versin. Bundan evvelki günahlarından vazgeçsin, vazgeçsin bir daha yapmamaya karar versin. Ey gidi zinaya müptela olanlar, o zina ey o ne o. Vardır. Vardır arkadaşlar. Onlar da hemen söz versin. Yarın ahirete kalmasın bu hesaplar. Tevbe etmeden aniden ölüm gelirse bu hesaplar ahirette temizlenmez. Binlerce sene cehennem ateşi çekilmez beş paralık şehvet için. İki kuruşluk lezzet için on bin sene, yirmi bin sene yanılmaz. Akıl karı değil. Dünyanın karısını, kızını versem dola bir kere fırına sokup da çıkarayım seni sen girmezsin, kabul etmezsin. Sen cehenneme inanmıyorsan açık söyle ya! İnanıyorsan nasıl yaparsan? Vazgeç! İçki kumar, faiz, zina, adam öldürmek, büyü yapmak vs. kebairin büyük kiralardan. İftiralar hepsinden vazgeç. Bir daha yapmamak üzere kararı verin, şuradan çıkmadan. Hepinizin içinizdedir bu karar, kalbinizdedir. Sözünüzü verin Allah'a. Ben sizin kalbinizi bilmem, Allah biliyor bu mübarek aydan başlayıp inşallah Ramazan-ı Şerif'e kadar zaten işi idare ettik ve Ramazan'da zaten tam bir tövbe oluyor bayramdan sonra da aman ha neden nasıl bayram çıktı deme çünkü bayram çıktı diye ölüm bitmedi ki Azra'il Aleyhisselam aniden gelecek sen her daim hazırlık ya dünya bitti be sen daha ne beklersin ya Dünya bitti. Adem Aleyhisselam cennetten indi, dünyaya geldi, dünya ona dedi ki sen geldin ama dedi benim gençliğim gitti dedi dünya, sen benim gençliğimi görmedin, iki bin sene evden yaratılmış. Dünya şimdi koca karı oldu. Rasûlullah öyle gördü dünyayı, mirat gelişe, önünüzde bir sohbetle anlatacağız. Koca karı, işi bitmiş, can çekişiyor son nefeslerinde, eli kulağında kıyamet, kapacak. Eee ne zaman kopacak ya sana ne zaman evvela senin kıyametin kopacak bir defa. Nasrut'un hocaya sordular dedi ki karı ölürse küçük kıyamet dedi ben ölürsem büyük kıyamet dedi. Şimdi menmah tefakat kıyamet kıyameti ölenin zaten kıyameti koptu sen ne kıyameti mi ediyorsun öldüğün gibi ya cennet bahçesi. Esas kıyamet zaten kopacak o. kimin başına Allah bizim başımıza kopartmasın onu. Çünkü imanların başına kopmayacak o, Allah diyetlerin kafasına kopmayacak o. Dünya bütün gavur kalacak, ondan sonra kopacak. Önümüzde daha ne günler var, <gülüyor> ne fitneler var, nefesatlar var, Allah'a mağrur zamanın fitnesinden maza eylesin. Amin. Bu çok kıymetli. Şimdi inşallah oruçlara başlayın, nafile oruçlar. Biliyorsunuz pazartesi, perşembe her ayda oruç tutulabilir, nafile. Resulullah buyurdu, ve ben pazartesi, perşembeleri oruçlu geçirmek istiyorum, neden? Çünkü pazartesi, perşembe Rabbimize yaptığımız ameller arz ediliyor, sunuluyor. Oruçlu olursam acır bana da kabul eder Oruçludur kum, reddetmeyeyim onun amellerini. Her pazartesi, perşembe zaten var, Recep-i Şerif'te özellikle 13, 14, 15 Her ayda var bu. Recep-i Şerif'te özellikle tutulsun. Hoca daha fazla tutmak istiyorum diyen başından üç, sonundan üç tutabilir. Ama şu hadisi şerifi de size söyleyeyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Men sallâ min şehrin haramin elhamîse vel cümûate ve sebtekete bellâhule ve ibadete seneteyn. Her kim haram ayda işte bu dört tane haram ay var. En büyükleri Recep-i Şerif. Bu aylarda, özellikle bu aylarda, başka aylarda yok mu? Perşembe Üç günü peş peşe tutarsa Allah-u Teala ona iki sene devamlı ibadet yapmış sebab-i <gülüyor> Perşembe, Cuma, Cumartesi. Unutmayın bu üç günü peş peşe her hafta yani dört hafta zaten Recep-i Şerif bitene kadar. Sade bu aya mahsus bu üç gün peş peşe haram ayda. Perşembe, Cuma, Cumartesi. Hoca efendi daha da fazla fırına düşüyorum diyenler bazıları kefarete niyet ediyorlar. Kefarete niyet eder evreden etmesi lazımdı. Çünkü 60 gün en az 5-5 olması lazımdı. Ramazana şimdi 60 gün kalmadı. O birkaç hafta evvel başlayana olurdu. Bundan sonra o tutanmaz mı? E ben nafile tutayım sıralı tutayım o da iyi değil. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'dan başka sıralı oruç tutmadı. Farz oruç gibi benzemesin karışmasın diye. Bunda arada birkaç gün tatil yapmak lazım. En fazla tutsan 20 gün, 25 gün tutamadı birkaç gün yani tatil yapmak lazım. sünnet yerini bulsun diye. Bu kayda zaten 15 gün orucu olana Rabbimiz ne buyuruyor? Defteri amalin tertemiz oldu sana yeni bir defter açıyoruz buyuruyor. Bunun fazileti hakkında bir gün orası iki gün, üç gün, dört gün sıralı hadisler var. Ben o hadisleri şimdi bu tefsirde değil, başka bir tefsirdedim. Onlar inşallah perşembe gecesi, kambil gecesi şey yapacağım, niyet ettim, söz Bu tefsirde yok. Kafamda da hepsi kalmıyor tabii. Çünkü ayrı ayrı şeyi var. Faziletler var. Bunları yapalım arkadaşlar. Sıhhati olmayan, tabii hasta olan midesinden, şurasından, burasından Allah ya Rabbi ben sağlam olsam yapardım da niyet ediyorum yapamıyorum dersin. Müminin niyeti yapmasından daha hayırlıdır. Niyet el-mümini kayyumun <gülüyor> ameli. Manişi olup yapamayanlar yapmıştan iyi. İdame <gülüyor> bi'l abd evsa bara kutibeleu ma cana ya'melu sahihan ve muqima. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kul hasta olduğu zaman veya yolculuğa çıktığı zaman sağlamken veya evindeyken yaptığı ibadetleri yapamaz tabii ki. Hastayken yoldayken yapamaz. Sağlam gel veya evinde ne yapıyordunsa aynı yazılır defterine. E böyle sen iyiliksever bir Allah ne tutacaksın ya? Yapak olsun gibi yazıyor. Ölüyorsun kabrinde yine bitirmiyor öğrencin. Melekler diyorlar ki ya Rabbi Sağında solunda duran melekler diyorlar ki bu adam nasıl olsa vefat etti, artık bu ne sevap yapabilir, ne günah yapabilir, bizim nöbetimiz bitti, sen bize müsaade et göklere çıkalım orada sana devamlı ibadet yapan meleklerle biz de ibadetine koyalım, biz ibadete koyamadık, bunun peşine takıldık uğraşıyorum bundan, bu da gitti iş bitti. Rabbimiz buyurur ki hayır siz şimdi okulumun kabrinin başına gidin orada görev tutacaksınız. Onun mezarının başında onun hali hayatında yaptığı ibadetleri devamlı yapacaksınız sevabını da onun defterine yazacaksınız. Onun için Rabbimiz ne buyuruyor? Estağfirullah İllellezi iman edip amel-i salih işleyenlere bitmez tükenmez mükafat var. nasıl bitmez adam 60 sene yaşadı öldü bitmez diyor Allah neden kıyamet sabahına kadar yaptıkların defterine yazılacak ya kafanı çalıştır ya uyanık ol karlı yatırım yap iyi şirketlere üye ol batırma canını cehenneme bu amelleri yap öldükten sonra da yazılsın insan öldüğü zaman bütün ameller kesilir idamat el insan amel el insan üç şeyden kesilmez sadaka cincariye sadaka verdi mesela cami yaptırdı, çeşme yaptırdı, köprü yaptırdı devam ediyor medrese yaptırdı, tekke yaptırdı, hamam yaptırdı misafirhane yaptırdı Osmanlılar ne kadar bırakmışlar böyle eserler İstanbul'un yarıdan fazlası vakıf yarıdan fazlası işgal etmişler. Vakıf yerlerine içki içiriyorlar, kumar oynattırıyorlar. Medreselerde turistlere furs yaptırıyorlar ya. <gülüyor> Medrese ya. Bakın. Allah, a. Adamlar sadakayı cihaneye tabi onların sevabı devam ediyor da günahı bunlara. Onların sevabı devam ediyor. Onları o niyetle bırakmış. Çocuğuna bırakmamış adam Allah'a bırakmış. Bütün Müslümanlara bırakmış mesela. El ilmin tefe'u Yahut kitap yazmış, naz yapmış, onlar o öldükten sonra da okunmuş, anlatılmış, millet amel etmiş. Evvel edin sâlihan gelin öyle. Yahut da iyi bir evlat bırakmış, arkasından çocuğu ona namaz kılıp dua yapmış. Bunlar kalır Ölmeden yapalım ki öldükten sonra Rabbimiz aynen yazsın. فَيَا تَظْلِمُوا فِي Sakın bu aylarda kendinize zulmetmeyin. Hemen Allah'a tevbe edelim arkadaşlar. Hemen ya! Ne günahımız varsa dönelim bu mübarek gecede Tevbe-i nasulh üzere Bir daha dönmemek üzere Ne gibi İneğen mevesimden çıkan süt diyor tekrar geri dönemeyeceği gibi Tefsirde öyle diyor ama ne misal Öyle tevbe yapın Allah tevbe bekliyor bizden arkadaşlarımız eskâhül يا ايها الذين امنوا امنوا بالله جل بجن نصوحا عسى ربكم ان يك فرعكم سيئاتكم ما يدخلكم جنات ما يدخلكم جنات تحتها الأنهار يوم لا يخزي يوم لا يخزي الله النبي والذين نورهم يصعب بين أعينهم وبيأوانهم. Allahü Alamiz. Ey inanmış kul Allah. Siz bana inanıyorsunuz, pekâbellerime inanıyorsunuz, kitaplarıma ahirete, öleceğinize, dirileceğinize, cennete cehenneme. E beni niye dinlemiyorsunuz diyor ya. Beni niye dinlemiyorsunuz siz? İnanmayanlar da bunu yok. Canı cehenneme. E İnanana söylüyorum, dinle ya. <gülüyor> Çabuk Allah'a dön bakalım diyor. Ya kaçakların gelip bir defa kaçtım, aman gözüm görmesin deriz ha! Allah'ımız diyor ne kadar kaçarsan çabuk bana gel diyor ya! Ha, böyle Allah ne bulursun? Adam, 20 sene ibadet yaptı Beni İsrail 70 ümmette, nasıl ibadet yaptı biliyor musun? Sırf! Nefes anladı be, ibadet ibadet, bir ayağı kaydı. İnsan bu, düşmezler. Hazmine Allah, düştü! İç ki, kumar, her şeye pişti. Sakalı ben beyaz olmuş, yaşlandığı kötü yollarda. O zamanı. <gülüyor> Ayınül Hülim ve Zeynül Hüli isimli bir kitap var. Allahü Alem Kari Hazretleri onu yapmış. Ondan astladım. Aynaya bakıyor bir gün. Ya saç sakal ağırdı dedi. Biz ne de yoldayız ya? Ya Rabbi dedi. Etahtu ki sene. Lafıydı 20 sene. 20 sene sana devamlı ibadet yaptım. Sonra bir kaydım 20 senede günaha düştüm de ya. Şimdi sana yüzümde kalmadı ama dönsel kabul eder misin? Evin köşesinden diyor, evin köşesinden. manevi ise. O zaman arkadaşlar evvelki ümmetler nasıl biliyor musunuz? Rabbimiz onlara böyle açık açık müyordurdu bizim ümmette işi hepten gizledi yani imtihan, gayba iman etsin diye bu ümmetin işi hepten gayba kaldı yani görmeden, duymadan işte ah buradan kaygarıyorlar, kaybediyorlar yanlış anlıyorlar, yani. öğrenim istiyorlar kuyalım istiyorlar, ya ne göreceğim ne duyacağım sana Kur'an okuyorum işte ya Kur'an okuyorum sana aynı ayetler o manevi ses ne dedi ona biliyor musun sen bize döndün Yirmi sene ibadet ettin biz de sana dönmüştük. Sen bizden yüz çevirdin, bize isyan ettin ama biz senin belanı vermedik. Sana yine fırsat tanıdık. Yirmi senedir yaşattık seni. Şimdi dönsen hemen kabulümüzsün. Etteaibü münezzem bikemen la adembele Günahından dönen hiç günahı yok gibidir Allah. Etteaibü habibullah, günahından dönen Allah'ın sevgilisidir dost oluyor ya Ondan sonra ne diyorum size şu sohbetlere geliyorsunuz kapıda çıkarken ne diyorlar size? kaç kere anlattım tertemiz anadan doğma halkın diyorlar İlim ve zikir meclislerinde oturanlar dağılırken bu müjde var ben sizin günahlarınızı silmekle kalmadım o kadar sevap yazdım hiçbir şey yapmadan da Tevbe ettiğiniz için, sebat ettiğiniz için, bu yolda devam ettiğiniz için. Ba keriman, kâriha, düş, var, nis. İyilerle hiçbir işte zorluk çıkmaz. İyi huylu insanla her işte anlaşılır. Peki Ekremun Ekremi ve Erhamun Rahimin iyilerin anandan babandan çok Allah Allah'la iş güçleştirir. Seni bu Allah cehenneme atıyorsa anla ki sen cehennem küçük olman ne mısın demek yani. Yoksa bu kadar ah niye başvurmadın sen? Bir kere Allah'ım demiyorsun keberirken ya Rabbi bana müsaade eder de şimdi iman edeyim bu nasıl lan? ya? Bir kere cari'ye gelme, sohbete gelme, davete gelme ondan sonra ya Rabbi buna kim müsaade eder ya? Biz bir adama bir iyilik etsek de bize bir kötülük etse bir... öyle bir reddediyoruz elimizden gelse kıyma makinesinde doğrayacağız ya! Nedir yani ona yaptıysan bir de Allah nasip etti de yaptı. Sen kendiliğinden bir şey yapamazdın. O adamı sen yaratmadın, sen yaşartmadın. Niye bu iyilik yapıyorsun, karşılığını bekliyorsun? Rabbimiz bizi yarattı, boşuna mıydı? Bu kadar bir tane gözünü dünyayı versen alabilir miydin bir nefesin tıkansa dünyayı satsan açabilir miydin bir damarın tıkansa dünyayı satsam verebilirler miydin sana kimden alabilirdin bu kadar nimetler ya bir nefes dünyadan kıymetli İçin düşün nimet dolu ya sen nasıl bu Allah'ın kıymetini bilmiyorsun düşmanlarına uyuyorsun yahudu hristiyanların modasına uyacağım derken Allah'ın dinini terk ediyorsun sen bu kadar körlük olmaz ya bu nerede görülmüş bu binde görülmüş ya İnsanlarla cinler. Başka bunu yapan yoktur ya. Hiçbir yaratık yapmaz mı? İmtihan Siz bana dönerseniz, bir daha günahlara dönmemek üzere bana dönerseniz, umulur ki sizin Rabbiniz sizin bütün çirkinliklerinizi silecek. Ve sizi atlarından köşklerinin, saraylarının atlarından süt değeri, ır, şarap ırmağı, bal ırmağı, su ırmağı akan cennetlere koyacak sizi. O gündeki Allah peygamberiyle onunla beraber iman edenleri rezil etmeyecek. Onların nurları önlerinden sağlarından koşacak onlardan evvel. Onlar diyecekler, munafıkların yarı yolda ışığın söndüğünü görünce diyecekler Ya Rabbi bizim de nurumuzu yarı yolda söndürme cennete kadar tamamla. Bizim günahlarımız varsa, kusurlarımızı bağışlasen her şeye kadirsin diyecekler. İşte o gün, sizi de o peygamberle beraber, o nurun içerisinde cennete sokmamı istiyorsanız, bugünlara dönün, bir daha günahlara dönmemek üzere. Efendiler, bu gece sizin hepinizden kuvvetli tövbe istiyorum. Ve inşallah sohbetin sonunda da edelim bir tevbe istiğfar yapalım hep beraber bir daha da günahlara dönmemek üzere Allah'ın ayına kıymet vermek üzere Recep-i Şerif'e tazim niyetiyle yapalım bunu unutmayın inşallah çünkü ben ilanlar kadar orayı unutabilirim yani sonunda meseleyi bazı şeyleri unutuyorum tabi Ayet-i Celil'lerin son cümleleri وَقَاتِلُوا الْمُشْرِك۪ينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ben size bu dört ayda daha harp etmeyi yasak etmiştim ama bu gavurlar rahat durmaz. Nasıl onlar birleşiyor, toplaşıyor İslam'ın ve Müslümanların aleyhine harpe kalkışıyor? Siz de onlarla toplaşın, birleşin, harp edin emrediyorum Allah buyuruyor. Korkma oğlum sana Nerede bu emir? Gavurlarla harp edin emrinin yerine sanki Allah onların gavurlarla birleşin demiş. Onlar onu yapmaya çalışıyorlar. Sanki Kur'an'da onlara Avrupayla birleşin dermiş, ona çalışıyorlar. Rabbimiz biliyor onlarla harbet edin. Hoca Efendi onlarla harbet edecek gücümüz var. Niye gücün yok? Aa, bilin ki şüphesiz Allah takva kullarıyla beraberdir. Onların atomu varsa senin Allah'ın var. Onlar sonra İslam işte aleminin neyi eksik? Bugün bir buçuk milyar İslam işte malemi var, petrol ellerinde, bütün zenginlik kaynaklar, madenler, maddeler ellerinde. Bunlar Avrupa'nın sömürgesi olmuşlar. Avrupa bunları iyi dikip bitiriyor. Yoksa bunlar kendi aralarında bir birleşseler, paralarını birleştirseler, efendim pasaportları kaldırıp tek bir vilayet gibi çalışsalar, ortak pazarlarını kursalar, İslam ordusunu sağlasalar, yek vücut halinde ve kasamû bi'adlillâhi cemîan lâ teferrû. Hepiniz birden Allah'ın Kur'an ve Şeriat'ına sadık ayrılmayın, bölünmeyin, dağılmayın emrine sarılsalar o bir buçuk milyar ne yapamaz? Ne yedi milyar ne yetmiş milyarı Allah'ın bir an içinde helak eder Allah-u Teala. Müttefi yardım etmiştir. Ama takma yok, Allah korkusu yok, Allah saygısı yok Müslümanlarda ahde vefa yok, söze rehayet yok ne Allah'a verdiği sözde dururlar, ne aralarındaki sözlerde dururlar beş kuruş menfaatisinin birbirini satarlar birlik yok, beraberlik yok, Yahudi Hristiyanlara masonların peşinde gezerler Hep bu milletler nereye gidersin kardeşim böyle cemaatman nereye varırsın? <gülüyor> cihat farz ha bak oraya yazmışlar ta sağ köşeye Burada da, hadis-i şerif var. Olur El cennetû, kehte zülâ Cennet, kılıçların gölgelerinin altındadır. Altındadır. Çünkü arkadaşlar, harp etmek, cihad etmek demek, bütün gavurları da cennete çağırmak demek. Yanlış anlamayın. Niçin? Adam inkarda da, sen ona kılıcı çekince ne diyorsun? Bak kardeşim İman et Öldürmeyeceğim İman et yaşa Ya senin imanından bana ne kar var Ben istiyorum sen de cennete gidesin Cehenneme gitmeyesin ulan Zaten akıllı olsaydı kavur olmuyordu İşte anlamıyor ki ya Akıllı olsa kavur olmaz, anlamıyor Lan çektim sana Kılıcı ne diyorum sana İnan Benim gözüm olsa, karında gözüm olsa mi? vatanında gözüm olsa öyle ya şimdi akıl var mantık var ne yaparım? Ulan inansan da inanmasan da keseceğim seni hadi bana burası lazım bu karı lazım, bu para lazım derim ben sana diyorum ki iman et inan Allah'a peygamberime dinime hem dünyada bu vatanın her şeyin sana kalsın hem de cennete gidesin cehennemden kurtulasın, bunda benim ne karım var? Senin karın var adam diyor yok ben Allah'a ya. yavrum seni yaratan Allah Allahu Teala cehennemi için yarattı söyleyebilecek misiniz bakalım Hadi. He? diyemezsiniz onu biraz da şifreliyim cömertliğinden yarattı anlamadınız mi anlatırım şimdi adamın bir tanesi ziyafet yapıyor davet yapıyor yemek diyor ki benim diyor davetime mutlaka gelin şimdi bazısı var böyle seni çağırıyor yanındakini çağırmak istemiyor ama orada da duyuluyor şimdi seni çağırırken ayıp olmasın diye ona diyor ki seni de bekleyin diye formalik Doğru. Ama Yusuf aç, aç kalmışsa gider de Ne bileyim ben şahsen gitmem öyle mi neden Sen öbürünü çağırken beni rastladığın için ayaklaşıyor Ayıp olmasın sen de gel yani bu ya, insan bunu anlıyor <gülüyor> Bazı adam da ki bak lütfen hak edin mutlaka gel yani Samimiyetimle söylüyorum çok üzülürüm Beni memnun edersin aramızda görelim değil mi Anlıyorsun ki samimiyet göbert <gülüyor> canım. Yani, bazı adamlar diyor ki bak gelmezsen diyor masrafları senden alın. O daha çöneşteki kardeşin ya. <gülüyor> Öbürü geliyor diyor ki bana bak gelme ben yarın sana geleceğim diyor. Sen de <gülüyor> diyorsun ulan bu bana geleceğim ben buna geleceğim. Onu gömersin ipadesi. <gülüyor> Öyle ya geleceğim sana diyor ya gelme bakalım diyor sabaha sana geleceğim diyor kahvaltıya sendeyim diyor. On kişiyle diyor hadi bakalım mecbur gel. Öbürü diyor ki gelmezsen davetine diyor döverim seni diyor. Daha cömerti kim bunun? Aldı kılıcı yerine bak dedi keserim kafanı. Benim yemeğimi yiyeceksin. En cömerti hangisi? Kılıç çeken değil mi? <gülüyor> Epey anladınız belki de. Allah'u Teala Hazretleri cenneti yarattı Cehennem. Bütün kullarını nereye çağırdı? Cennete. Peygamberini gönderdi. Eline ne verdi? Kılıç. Habibim, benim davetime gelmeyenin kes Anladın Anladınız mı? için diyor ki inan, ne karında gözüm var ne malında her şeyin senin olsun. Dünyanın ahiretini kazan, ya iman etme ne inat adamsın be, ne kaybedeceksin ya, iman et, yaşa. Şu İslamiyeti yaşasan dünyanın da cennet olacak, ahiretin de cennet olacak. Bak bu gavurlar İslamiyeti terk ettiler. İçkisiz, kumarsız, zinasız, buysuz duramıyoruz diye keyiflerine düştüler. Hepsi iyi oldu, geberdi gidecekler. Huzur yok mu intihar edene ne ya! Dünyada da çıkmasa girdiler. Anlamıyorlar bu kafazozlar ya! Anlamıyorlar! Ya bizim 1400 senelik tarihimiz var ya! Hadi şu 100 seneyi çık! 100 senedir karıştı orta. 13 asırdır Resulullah'tan beri cennet hayatı yaşattı bu Müslümanlar. Dünyanın gavuru bir esir yaşadı ya! Tarihe bakın ya! 1300 senelik tarihe bakın. Hadi şu 100 sene karışıklık var. Onu kabul ediyorum. Müslümanlar gevşetti inşallah verdi belalar. Onun için. 1300 senelik tarihe bakın. Yavrular bile rahat etmiştir ya. İslam bu cennet hayatı bu dünyada cennet bu ya. Buna gelin. <gülüyor> Habibinin verdiği nakıbcı cennete gelmeyenin kes kafasını. Yavr imanlı yaşasa kar var mı ona? ne bana kar var o hesabasından peki ben ona diyorum kız gel iman et yoksa öldüreceğim seni İman ederse zaten cennet hayatına kavuşuyor dünya ahiret yaşıyor İman etmezse öldüreceğim. öldürürsen hep bir mikrop temizleniyor ristlumanlar kurtuluyor üç olmaz o zaten yaşata da zarar yok yaşasa zarar sonu cehennem ne kadar yaşarsa yaşasın sonu cehennem birde şu mesele var o çok iyi nedir o mesele onlar yaşarlarsa seni beni Müslüman bırakırlar mı? İnce bir mesele değil mi? Bıraktılar mı bizi Müslüman? Bıraktılar mı? Karımızı kızımızı ne hale getirdiler? Şu memleketi ne hale getirdiler? Kimin parmağı bunlar? Hep Yahudi parmağı. Bütün düzen Yahudi Hristiyan'ın elinde. Görmüyor musunuz onlara yapılan itibarı? Şu Devletin vatan evladına yapılan hor ve hakar, horduk ve hakareti, baskıyı, zulmü, ezikliği, he, bunaltıcı o cavurlara açılan kapıları, onlara yapılan hürmetleri görmüyor musunuz? Onların yaşaması. Kendilerine zarar olduğu gibi en çok da bize zarar çünkü zaten kendi cehenneme gidecek ama diyor ki ben yalnız kalmayayım cehennemde diyor ben senin gibi olamazsam seni benim gibi yaparım sen de cehenneme gel beraber yanalım diyor işte bu milleti muhalefet ondan getirdiler kıskanç millettinler bizi gavur etmek için uğraşıyorlar 300 sene ecdadımızda harp ettiler harplerde yapamadıklarını masada yaptılar Kur'an'ı elimizden aldılar Bizi şerahattan uzaklaştırdılar, mamuf mefumlu kaldırdılar, utanmayı kaldırdılar, millet bu hale geldi. Şu rezil ya bak! Sokakta kadın erkek sarmaş dolaş gidelim, Dön. Kocasının arkasından, kocasının değil yabancı erkeğin, kocasının babasının arkasından iki metre böyle edebiyle, hayasıyla gezen şu memleketin neneleri, vatan evladın, şu torunları ne yapıyor? Değil kocasıyla! Yedi kat yabancıyla sarmaş dolaş, çırılçıplak sarılıyor ya memleketin ortasında. o memleketin ortasındayız. Böyle namussuzluk ve bu medeniyet oluyor. Televizyon bunu modernlik ilericilik olarak gösteriyor. Kocasının arkasından iki metre gerisinden giden çarşaflıydı, geçen 4-5 gün evvel bir program çevirdiklerinde işte bu eskiden Osmanlı zamanında böyle rezillik var diyor. Bulan hangisi rezillik be rezil adam be insafsız denizler yapma, etme, ki Allah aşkına ya! onun, onun karşısıyla kızıyla dans edeceksin, karıyı savaşıp kucağına oturtacaksın, medeni olacaksın, namusunu muhafaza ettin mi? Vahşi şey olacaksın, gerici olacaksın sen! Orman kanununda mı bahsediyorsun bana ya? Bunu çakallar yapar ya! onun karısına, onun kızına! Namus çok nikah, yok bir şey yok ya! Bu hayvan kanunu ya, böyle şey olmaz ya! Hayvanlardan da hınzır yapar bunu, hınzır! Domuz deyustur yani! Hiçbir şey bilmez karımarı! Hınzır işi ya! Ya ne demek karıyı ona bulan teşhir edeceksin ya? Bir düğün yaparlar, damat hayrını görmeden herkes hayrını görecek karına. Ulan bu nasıl düğün be? Herkese tokalaşacak, öpüşecek, sarışacak, koklaşacak. Hangi dinde var? Yüzdört bin hafta yok. Bu medeniyet. Ama sen düğün yaparsın, kadın ayrı, erkek ayrı, kadını göstermesin. Herif diyor ki, ben diyor daha sana gelmem diyor. Niye gelmiyorsun bana diyor, karıyı göstermiyorsun. O da diyor ki ulan sen benim karıyı mı görmeye geliyordun, seni mi görmeye geliyordun, vay utanmaz herif diyor be. Ne edepsiz adamlar var ya, geliyor diyor açık açık söylüyor Sen diyor evvelce diyor biz diyor eskiden görüşürdük diyor, karılar erkekler ha iyi diyor derdik derdik içerdik. Şimdi kocalara gittin diyor zehirlediler seni diyor, karıyı göstermiyorsun ulan diyor, ben daha sana gelmem diyor. Allah, demek herifin niyeti bozuldu, karıyı görmeye geliyormuş. Ne terbiyesiz adam ya, söylüyorum açıkça Medeniyet. Medeniyet dediğin tek kişi kalmış canıma. Efendiler şimdi en büyük cihadımız hangisidir? Cihad kıtal ve muharebe. Bugün biz silahla kalkıp yavrularla harb edecek durumda değiliz. Neden? Çünkü biz daha içimizde Müslümanım diyen adamlara İslam'ı anlatamadık tamam da onda. Dolayısıyla ilk cihadımız nedir? Kahvede, kumarhanede, meyhanede, kerhanede, affedersiniz, en yerlere kadar bu milletin evladı inandım diyor, ben de müslümanım diyor fakat bir şey bilmiyor, bunları çağırıp getirip bunların veya ayağına gidip duyurup anlatmak. Adam şimdi dönüyor bu yola, geliyor, İki sene, sene tam takva oluyor diyor ki kahvede, kumarhanede birilerini görüyor diyor, bunları diyor keseceksin diyor. Şimdi ona soracaksın, diyeceksin ki sen üç sene evvel neredeydin, onların içindeydin, Ha, peki dört beş sene evvel ayaklansaydı senden evvel müslümanlar seni de keseceklerdi değil, değil mi, ama bak canın cehenneme gidecekken şimdi cennete geldin, demek ki kesme zamanı asma zamanı değil. Çünkü aramızda Müslümanın diyenler meseleyi bilmiyor. Bak bugün cami cemaatinden şu camiye gelen, hacca giden, hatta Mekke'ye gide gelen Kâbe'yi eskitmiş aşındık müşeriflerden. Adam diyor ki 20. Aslında şerahatı olmaz, geriye denilmez diyor mesela. Kızıl gavur, Stalin gibi gavur herif işte, hacca neye yarar ki? Ama bugün ben tanıdığım var, var şeroyim var, havayı kaldıramıyor bana yalvarıyor diyor. Hocam bir kere düştük diyor ne olur dua et diyor şerahat gelsin de biz de kurtulalım diyor mesrar geç. Müslüman bu hacı hoca geçiniyor. Gavur. İnanmıyor şeriata Kur'an'a. Onun için saflar belli değil. Gavur Müslüman belli değil. Camide gavur var. Mekke'de gavur var. İcavı ve meyhanede Müslümanlar. Bundan dolayıdır ki ilk vazifemiz iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek, Allah'ın dinini, İslam şeriatını, Habibi'nin yolunu, nurlu yolu, cennet yolunu anlatmak ve insanları bu yola çağırmak. Bu vazifeyi yaptıktan sonra Allah'ın kapıları açacak. Siz de adam getirmekle mükellefsiniz, önümüzdeki sohbet hem recel Şerif gecesi hem Mirad-i Şerif meselesi anlatılacağından özellikle yalvarıyorum. Bu Allah'ın ayında Allah'ın kullarına Allah rızası için çağrıda bulunalım. Üç aylar yumuşadı milletin kalbi, kandiller peş peşe geldiği için kıymetli gecelerde çok istifade olacak. Yani gel dediğin zaman adama işim var gücüm var diyor, şimdi ne diyeceksin? Üç aylar girdi, kötü yolları bırak alemciliği, yancılığı gececiliği, gel buraya diyeceksin. O da duramayacak gelecek çünkü üç ayların çok tesiri var insanların üzerinde. Bazı günlerin gecenin çok etkisi var, bu inkar edilemez, açıkça görülüyor bu. Bundan istifade edelim nicelerini bu yola getirelim inşallah. Şimdi, bir mesele söyleyeceğim, sakın kalkmayın. Bu mesele hepinizi ilgilendiriyor. Bugün Müslümanların en büyük bir derdi var. Nedir o? Birbirini tanımamaları. <gülüyor> Mesela Yahudiler birbirini çok iyi tanıyor. Masonlar büyük bir teşkilat. Hepsi birbirini tanıyor. Dağda bayırda birbirini buluyor ve birbiriyle yardımıyor. Maalesef Müslümanlar birini çamurda görse o da bir kekme atıyor geç. Allah maalesef. Bazı arkadaşlara soruyoruz sen ne iş yapıyorsun şu iş nereden mal alıyorsun felancadan yahu diyoruz sen felancadan mal alıyorsun ama o adam yahudidir ermenidir Burada müslüman var niye bundan almıyorsun Tanımıyorum. dolayısıyla biz iyi dinleyin bu çok mühim bir mesele bütün cemaatlarımızı mesela ben her gece vaazdayım böyle bir cemaat var her gece bir gece yok ki ben evde yatayım. Allah yatırmasın. Elden ayaktan düşürmesin. Boğazıma da güç versin, boğazlar hep yara. Yoldan yola geziyoruz. Bu millete bir şey anlatmak için. Acizane bu fakiri belki tanımlayan çok insan var aranızda. Cübbeli Ahmet duyuyorsunuz cübbeli cübbeli ama nedir ne değildir. Ben devlet mayavuru değilim. Kimseden maaş almıyorum. Benzin parası almıyorum. Hiçbir şey almıyorum. Hoca senin gelirin nereden? Benim gelirim nereden? Babam Allah razı olsun. Ben sanayicidir, kimi fabrikaları sahibidir. Üç dört fabrikası var. Ben de bir oğluyum. Nerede ne var bilmiyorum. Dükkan, iş, han, hama dünyada da mal var ben bilmiyorum nerede ne var. Öyle yerler var, daha gitmemişim onun yerlerine. E diyoruz bu dine hiç hizmet eden yok, biz de buraya hizmet edelim. Hep para ihtiyacım olmadığında bileştiği vazifeye lüzum görmüyorum, bağlılığa lüzum görmüyorum. Çünkü ben seyyar geziyorum, her gece bir yerde, her gündüzleri başka başka yerlerde. Tanışmamızda fayda var, bak beni bile tanımıyorsunuz, düşün ki birbirinizi nasıl tanıyacaksınız. Ondan sonra bu millet dedikoducudur. Kalkar belki de der ki bu hoca nereden geçiyor. Öyle misin? Yok bu millet dedikoducudur. Torba değil ki ağzını bizesin ya. Bak benim altımda hızlıca araban var, hızlıca konum var. Ben benzemeyle kaç milyon verdim kendi cebimden veririm. Bana para versen ben Ben sana para veririm. Çok müslüman açık konuşuyor. Yani. Bu yüzden biz düşündük ki bütün esnaf, küçük meslek sahiplerini birleştirelim adreslerini, telefonlarını mesleklerini alıp bir kitap bastıralım her gece bunu yaptım bir başkan seçiyorum o cemaatın içinden iş güç sahibi, mesela İzmit'in esnaflarından biri zengin, işi belli bir adam başkan seçiyorsun bu cemaatın içinde şimdi ne kadar İyi, meslek sahibi adam hemen kartı varsa kartını yoksa çıkarıyor kağıdını, ben mühendisi Telefon numarası? Ben mimarım. Telefon numarası? Ha. 15 yerde, 20 yerde böyle cemaatimiz var. Tabii Türkiyenler tarafında tanışlarımız var. Bunlardan bütün bu listeleri alacağız. İki ay bu meseleyi konuşup, çalkalayacağız, Ne çıkarsa Ramazana kadar, Ramazan çarptı. Bunu bir kitap halinde bastıracağız. Ondan sonra bir Müslüman işi düştü mü bakayım. Benim hocamın cemaatinden bu yolun yolcusu, bu işi yapan kim var? Arayıp bulup onunla görüşecek. Uygun fikir mi bu? Yok soruyoruzdan istişare uygun, uygun. bu demek bazılarınız gidecek diyecek ki. Ya o diyecek ben de hocanın cemaatiyim. Çünkü ne de İzmit'teki senin adresin ismin var mı orada? Var. İstanbul'dakinin de var. Sen gidiyorsun bu mal bunda varmış ondan almaya. Bak o kitapta senin de ismin var benim de ismim var. Ne güzel şey değil mi? Birbirine bak onun da ismi ben İzmit cemaatiyim. Ben Kütükköy cemaatiyim. Ben Şivrevler cemaatiyim. Bir şey diyorsun, birbirini böyle buluyorsun. Ben sizi nereden tanıştırayım öbür türlü? Peki bu süre gidiyorsun diyorsun ki, hocam, Ben hocamın cemaatiyim. Ee? Sen bana çeksiz, senetsiz, imzasız, kulsuz mal ver. Olur mu bu? Olmaz. Neden olmaz? E çünkü yarın sen istismar etmeye kalkarsın, gidersin dersin ben Müslüman, Hoca'cim o onun ismini de kaydettirebilirsin icabından. Sonra alırsın malı, öbür elinde para yok. O da gelir bana. Yani ben ne diyorum ona şimdi? Ondan sonra der ki, Hoca yaktın beni. Ben yakmadım ki seni. Ne, sen kafasızlık yaptın, kendini yaktın. Bizim demek istediğimiz nedir? Çok iyi ince dinleyin bu dediklerimi bak! Biz diyoruz Müslüman birbirini kar ettirsin, kazancı birbirinde bıraksın ki İslam camiaları güçleşsin. Yoksa biz ne ki gidin bedava birbirini damlamalım olur mu ya? Olmaz. Ondan sonra sen çakalmadan, senet imza almadan, resmi muamele yapmadan mal verirmez ki ne yapıyorsan buna da aynı resmi muamele yap ama buna müslüman cemaatimiz ödeme kolaylığı yaparsın vade kolaylığı yaparsın hiç olmazsa birbirini tanırsın kazandırırsın böyle olur ama adam gidiyor diyor ki bana bak diyor, ben cemaatlanmıyor benden kar alma diyor. bak kar alma biz kar yaptıralım birbirine diyoruz o diyor benden kar al. yahudiye gitseydin kar verecek miydin verecekti niye müslümana kar vermiyorsun bir kuyumcu var cemaatinden diyor ki, bir müslüman geldi diyor sakallı diyor Sordu diyor altının markı doları diyor, benden fiyat aldı çıktı diyor dükkan kapalı çarşı, gezdi gezdi gezdi 2 kuruş bir Ermeni de ucuz buldu oradan aldı diyor. Beş on lira fark ha 10-20 bin nedir yani? Ondan sonra zaman geçiyor diyor Mazbuzağlışehir'e geliyor diyor köyden diyor hoca geldi falan camiye yardım bana gelmişti. Ne dedim ona diyor? sen bana beş kuruş kar vermedin ki şimdi geldin benden yardım istiyorsun yahudi kazandırıyorsun yahudi kilise yapıyor müslümanı kazandırmıyorsun ki müslüman dinini kuvvetleştirsin ne demektir birbirinden kar yapmamak ya ticareti Allah helal etti tabi birbirinden kar yapacağım şimdi demek istediğimi anlatabiliyor muyum acaba bu kitap inşallah ramazanda basılacak ama size şimdiden ön fikir ben kitabın başında da bunu açıklayacağım mutlaka resmi muamelelerinizi sağlama alın biz mesuliyet kabul etmiyoruz, biz sizi birbirinizle tanıştırıp Müslümanlar birbirini kazandırsın diye bu hizmete alet oluyoruz. Anlatabildik? Bizim de şirketlerimiz mesela ben okçivi şirketlerinin sahibi gözüküyorum yani. Babam beni müslübe yapmış, benim güzelim haberim yok. Ben de oraya kaydımı yaptırıyorum. Misal, hepimiz oradayız. Yani bu iş sana ise bana da, herkes uyanık olsun. Müslümanlar birbirini tanısın diyorsak aldatılsın demiyorum. Ancak, Şimdi burada e, mağaza sahibi İsmail efendi kardeşimiz var, o gelsin kağıt, kalem aldı, aldırdım ona eline, burada İzmit'in merkezinde iştif sahibi onun da adresi zaten verilecek. Burası şimdi hepiniz oturduğunuz yerden daha dua yapmadık, dua yapacağız da dua yapmadan evvel kart bu kitabı anında basacak biz sizden bir şey istemiyoruz. Ancak bir mesele var. Nedir o? Biz şimdi Türkiye çapında tanındığımız için Kars'tan, Ardahan'dan, Van'dan, Rize'den beri bütün talebe kurs işletenler geliyor diyorlar ki hocam mesela benim talebelerim var her tarafta okumuş yetiştirmişiz. Gitmişler ve onları tanıyanlar, cemaatimiz geliyor. Diyor ki bizim kursum kömür yok, bizim kursun odun yok, bizim kursun mindeli yok, yatağı. Binlerce böyle talebe var Türkiye'de. Bu adamlar şimdi geliyor. Gelince bize diyorlar Yardım. Biz biliyorsunuz bu camilerden topluyoruz ama Bu camilerden toplanan paralarla Ayda 200 yerden 100-200 yerden gelen müracaata yeter mi? He? 100-200 yerden ayda müracaat geliyor. Bu kadar talebe bildiğimiz tanıdığımız Türkiye'de çalışan cemaatlarımız bizim. E bu adamlar yardımsız yaşamaz. Yardım etsen Adam başına yani bir kurs başına 500 bin lira bile düşmüyor. Ay niye? Biz şimdi diyoruz ki inşallah bu kartlarını verecek olanlardan her kim bak ben ayda en az 100 bin lira verebilen 100 bin liradan aşağı verebilen yardım yapsın umumi o ufak hesaplara karışırsa takip edemez kardeşlerimiz. En az 100 bin ama 200 bin ama 500 bin sadaka da olur zekat da olur. Vermeye söz veren o kartın veya kağıdın arkasına yazsın desin ki ben her ay bu talebelere umumi olarak 100.000 lira en az ama 500.000 neyse yazsın. Veremeyen veremeyene şart yok adamın işi gücü olur fakat borcu olur zorda olur bir kuruş veremez bizim ona lafımız yok. Meslek sahipleri adını yazsın versin ama bunun içinden hali vakti yerinde olup yardım etmeyi arayanlar var yani para verecek yerini arıyor Müslüman cemaatleri arıyor buraya yazıldım. Ben de ayda mesela 500 bin, milyon kendi şahsıma veriyorum. Neyse. Sen de oraya yazılırken ben de ayda şu kadar verebilirim diyen desin. O bir Bu arada da talebelerin yardım ihtiyacı görür çünkü. Yani. Ama veremeyene bir sözümüz yok. Kartını versin. Bunlar toplanacak inşallah. bir iki ay zarfında bir kitap haline getirilecek inşallah allah bu hususta büyük bir niyetimiz var, dualarımız var, Allah gayretlerimizi kabul eder inşallah. <gülüyor> Ve Müslümanların hiç olmazsa bir bin kişinin, iki bin kişinin birbirini tanıması demek Türkiye çapında yarın büyük bir gelişme yapacak, diğer cemaatlara da örnek olacak. Bir de şu mesele var, nedir o? Adam benim cemaatıma gelmiş iki seneler, şimdi kaymış gitmiş. Nerede bu adam? Ben tanımıyorum ki burada 5000 kişinin içinden ben nereden çıkaracağım adam nerede gelmiş gitmiş adam iki sene namaza başlamış sakal bırakmış şimdi soruyorum nerede bu adam diyorlar ki o bizi getirdi şimdi kendisi kaydı diyorlar sakalı da kesti namazı bıraktı içkiye başladı diyorlar e ben üzülüyorum üzülüyorum ama şimdi yeni kaymışken toparlanmak olur. Her iki senedir kaymış zor dönüyor şimdi bu sefer. Ben bu haberleşme ve telefonlaşmayı niçin sağlıyorum yani bu birleşmeyi? Yarın bir gün Allah mağaza nefse şeytana uyup da kayan olursa onun da telefonla arayıp neredesin niye gelmiyorsun da diyebileyim değil mi? Hiç olmazsa şurada bir cemaate sahip çıkamazsam da bana da adam demezler ya yani. İnşallah iyi niyetlerim var değil mi? Allah kabul etsin niyetlerimi. Bu gece şimdi doğal odadan evvel Beni okutan Draman kepevi camisinde hocam var, Mustafa Kılıç hocam, hafızlık yaptırmıştı bana. Orada çok talebelere yer yaptı, kurradır, hafız-ı ders okutuyor. Çok orada girmiş, haber göndermiş mutlaka bize yardım toplasın, talebeler perişan. Bazı talebelerin üzerine başına giyeceği yok, bazılarının ekmek borçları, erzak borçları, böyle yüklü zaten yetiştiremiyoruz bir yere. Bunlara bu gece toplansın inşallah. Zekat verirseniz ayrı verin sakın bak zekatı verirsiniz toptana yazık olur çünkü zekat toptan borca verilmez fakirin eline verilecek onun için zekatan niyet lazım Ve açık söylemek lazım karıştırmayın zekatı sadakaları gizli verin Allah'ım yardımlarınızı kabul etsin Amin. Rabbim yarın ahirette ateşe karşı perde etsin. Amin. Ne buyurdu Rasûlullah? اِتَّكُنْ ve وَلَوْقِ شِكْءِ تَمْرَتٍ Yarım hurmayla olsun, canınızı cehennemden kurtarın. Burada yarım hurma verirsin Allah'ın yoluna cehennemden kurtulursun, ahirette bütün dünya senin olsa versen kurtaramaz. Yarın mahşerde bütün insanlar, güneş tavan boyu yaklaşacak, harareti 70 kat artacak, millet göllerine batacak, terinde boğulacak, sadaka verenler sadakalarının gölgesinde serinleyecek yer. Allah Allah. Çok hadisler var. Tabirden çıktığın gibi sadaka karşı gelecek. Gel sen buralar acemisisin seni cennete götüreyim diyecek rehber olacak peşine düşeceksin. Ona göre verin. Bu talebeler yetişsin. İslam alemi hayat bulsun ya. Benim babam zengindi. Beni okuttu, benim okuduğum yere beş katlı da kurs yaptı, orada şimdi 300 yüz okuyor, her sene onun bakımını da yapıyoruz acizane. Şimdi bir yerde yine bir, bir dönüm, iki dönüm kurs yapacağız, kendimiz para almadan okutacağız. Ama okuyan talebenin çoğu fakir, bir tane daha gösteremezsin, zengin fabrikatör oğlu okumuş da geziyor, vaaz ediyor, yok. Niye olmasın, niye bu Çocuğu İngiltere de Londra'da geçsin de bu yoldan bir adam yetişmesin ya kardeşlerim. Hepsi fakir, çocuğu bakamayan kursa gönderiyor, hiç olmazsa beleş diye. Ya böyle olmaz ki arkadaşlar. Bu zenginler bu işe atsın, Müslüman cemaatler artık şuurlansın, Allah'ın yoluna yavrularımızı feda edelim, yapamıyorsak yardım edelim, yetiştirelim, hiç olmazsa Allah'ın yoluna adam yetiştirelim, cihat ordusu yetiştirelim. Şimdi dediğim şekilde kart ve yazılarınızı hazırlayıp, Vaaz bittiği gibi buraya kürsüye gelirsiniz, İsmail efendi kardeşimiz not tutar, İnşallah o meselede de böylece bir adım atmış oluruz. İnşallah 15 gece sonra yine sohbetimiz bu cami-i şerifte, yatsı namazı zansırı olacak, taz-ı keremiyle Rabbimiz'in sıhhat ve afiyetlerle... Ee, bizim de nicelerini de getirmemize Rabbin vesile eylesin. Sübhane Rabbiyel Ali'le alel vehhab. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Es salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin. Alâ adil ashabir. Mükâb'i anil yöndü hüseyin ya el-middî. Allahumme bârik yana fi rajebe ve şa'bâ ve bellig nâra vâdâ Allahumme bârik yana fi rajebe ve şa'bâ ve bellig nâra Ey Allah'ımız Recep-i Şerif ve Şaban-ı Şerif'in bütün bereketlerine bizi nâil eyle. Ya Rabbi senin kıymetli ayın olan bu ayda sana son derece hürmetle ve tazım göstermeyi, senin ayına kıymet vermeyi, senin bu hürmetli ayının hürmetini bozacak her şeyden sakınmayı bize nasip eyle. Habibi Edib'in kıymetli ayı gelecek Şaban-ı Şerif ayında sağlık ve hafiyetle kavuşturduğunda Habibi'nin sünnetlerini taklif yayemizi muhakkak eyle. Amin. Sen ayıklı Ramazan-ı Şerife'de sağa sağa iman-ı kamil ile kavuştur Ya, ya Rabbi ki Mübarek Sen'in ayında sana karşı bugüne kadar yaptığımız günahlardan pişman olup bir daha yapmamak üzere tevbe etmeye karar verdik. Cemî hatalarımızda Estağfirullah! Estağfirullah! Estağfirullah! Estağfirullah! Estağfirullah! Estağfirullah! estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Estağfirullah, el-Hazîm, el-Kerîm, el-Rahîm, el-Lezî, la-Illâhe illâhû, el-Hayy, el-Fayyûm, el-Fatûb-u İleyhî. Kul verdiğimiz günden, bu yaşa kadar, bilerek, bilmeyen, Herhangi uzvumuzda sana karşı ne günah sadı ve vaki olursa biz onların cümlesinden tevbe-i nasuh üzere tevbe ettik peşiman olup Bir dahi yapmama, kalm-i tevbe... Önce...